Yahudi inancına göre bugünkü Tevrat, Rab Yahve tarafından kelime kelime Hazreti Musa'ya vahyedilmiştir. Musa bin Meymun tarafından tespit edilen ve Yahudilerce günümüzde de benimsenen iman esasları arasındaki şu ifadeyle bu inanç pekiştirilmektedir. İman ederim ki halen elimizde bulunan Tora, Tevrat'la, Efendimiz Moşe'ye, Hazreti Musa'ya verilmiş olan ...birbirinin tamamen aynıdır. İman ederim ki bu Tora değiştirilmeyecek... ...ve bundan başka Allah tarafından verilmiş kitap olmayacaktır. Buna karşılık Tevrat üzerinde yapılan ilmi tetkikler... ...bugünkü Tevrat'ta birçok çelişkinin bulunduğunu ortaya koymuştur. Mesela tekvin kitabında yaratılış... ...Tufan ve Hz. Yusuf kıssası konularında yer alan birbirinden çok farklı anlatımlar ve çelişkili bilgiler bu duruma örnek gösterilebilir. Tevrat'ın diğer kitaplarında da bu tür bilgi ve ifadeler tespit edilmiştir. Tevrat'la ilgili bu tespitler ilim adamlarını, bu kitabın mevcut şekliyle vahiy ürünü olmadığı ve tek bir kaynaktan neşet etmediği kanaatine ulaştırmıştır. Batı'da 17. yüzyıldan itibaren yapılan Kitab-ı Mukaddes tetkikleri, Tevrat'ta, birden çok yazının veya kişinin rolü bulunduğunu ortaya koymuştur. Bu incelemeler ve Tevrat metninin tahlili, bugünkü Tevrat'ın dört farklı metnin bir araya getirilmesiyle oluştuğu düşüncesini ön plana çıkarmıştır. Bu metinler şunlardır. Yahvist metin, Tanrı adı olarak Yahve adının kullanıldığı bu metinler, M.Ö. 10. yüzyılda yazılmıştır. Bu metinlerde Yahudi Tanrısı, ...beşeri vasıflarla nitelendirilmekte ve İsrail'in üstünlüğü fikri pekiştirilmektedir. Elohist Metin Tanrı adı olarak Elohim adının kullanıldığı bu metinler... ...M.Ö. 8. yüzyılda yazılmıştır. Bu metinlerde daha çok Tanrı'nın soyutluğu, mabet ve ibadet üzerinde durulmaktadır. Tesniye Metni M.Ö. 622'de Süleyman mabedinde bulunan bu metin... Tarihi bir perspektife sahip olmanın yanı sıra hukuki yönü de ağır basmaktadır. Ruhban metni, Babil Esareti döneminde ve sonrasında Yahudi din adamları tarafından yazıldığı için bu ismi almıştır. İsrail Krallığı'nın Asurlular tarafından yıkılmasını takiben ilk iki metin birleştirilmiş, daha sonraları bu dört kaynak bir araya getirilerek bugünkü Tevrat oluşturulmuştur. Yahudi inancına göre Tanrı tarafından Hz. Musa'ya Tevrat verildiği gibi, Tevrat'taki hükümlerin ayrıntılı yorumlarını içeren bilgiler de verilmiştir. Hz. Musa bu bilgileri Harun ve onun çocuklarıyla yakın çevresinin ileri gelenlerine aktarmış, böylece bu bilgiler şifahi yolla sonraki nesillere intikal etmiştir. Başka bir rivayete göre Hz. Musa şifahi Tevrat da denilen bu bilgileri, Sina Dağı'nda alıp Yeşu'ya nakletmiş, Yeşu ileri gelenlere, onlar peygamberlere, peygamberler de büyük sinagog üyelerine aktarmışlardır. Zamanla yeni şartların ortaya çıkardığı içtihatlarla birlikte şifahi rivayetler iyice çoğalmış ve bunların yazıya geçirilmesine ihtiyaç duyulmuştur. Din bilginlerinin milattan sonra birinci yüzyıldan itibaren Şifahi Tevrat'ı kaleme almaya başlamaları neticesinde milattan sonra ikinci yüzyılda Mişna ortaya çıkmıştır. Mişna İbranice'de tekrar yoluyla öğretme anlamına gelen bir kelimedir. İbranice kaleme alınan ve Yahuda Hanasi tarafından tespit edilen Mişna 6 bölümden oluşmuştur. Tohumlar, bayramlar, kadınlar, zararlar, kutsal şeyler temizlik kuralları Yahuda Hanasi tarafından derlenen Mişna diğerlerine göre daha muteber sayılmış Filistin ve Babilonya'daki Yahudi okullarında din bilginleri tarafından incelenerek açıklanmıştır. Bu okullarda Mişna üzerine yapılan yorumlara Talmud veya Gemara denmiştir. Talmud kelimesi İbranice'de tetkik manasına gelir. Kudüs Talmudu 2. yüzyıldan 6. yüzyılın sonuna kadar Filistin dini okullarında yapılan Mişne yorumlarını içermektedir. 7. yüzyıllarda hazırlanan Babil Talmudu içerik, metot ve metin yönünden Kudüs Talmudu'ndan üstündür. Bu bölgedeki Yahudilerin daha özgür bir ortamda bulunmaları ve daha iyi bir akademik teşkilatlanmaya sahip olmaları, Babil Talmudu'nun bu özelliği kazanmasında etkili olmuştur. Kur'an-ı Kerim'de Tevrat kelimesi 18 yerde geçer. Bunun yanı sıra bu kutsal kitaptan Tevrat ismi zikredilmeksizin de birçok yerde söz edilir. Tevrat'la ilgili Kur'an ayetlerinde, Hazreti Musa'ya kitap verildiği, bu kitabın İsrail oğulları için hidayet rehberi olduğu, Tevratın Allah tarafından vahyedilmiş olduğu, Yahudilerin ise Allah'ın hükmünü ihtiva eden Tevrat yanlarında dururken, Hazreti Peygamber'i hakem yapmak istedikleri, ehli kitabın Tevratı ve İncili uygulamadıkları, Hazreti İsa'nın Tevratı doğruladığı, Hazreti Muhammed'in Tevrat'ta müjdelendiği. Yahudilerin Tevrat'ı orijinal şekliyle muhafaza etmeyip onu değiştirdikleri bildirilmekte, Tevrat'ın içeriği ile ilgili bilgiler de verilmektedir. Kur'an-ı Kerim'in Tevrat'la ilgili ayetlerinden Yahudilerin gerek metni, gerek manayı bozdukları, kelimeleri başka kelimelerle değiştirdikleri, bazı bölümleri gizledikleri, okurken ağızlarını eğip bükerek metni anlaşılmaz, ...veya yanlış anlaşılır hale getirdikleri, yanlışla doğruyu birbirine karıştırdıkları... ...ve kendilerine verilen kitabın bir kısmını unuttukları belirtilmektedir. Kur'an-ı Kerim'in bu konudaki ifadelerinden... Yahudilerin yanlış yorumlayarak Tevrat'ın sadece manasında değişiklik yapmayıp aynı zamanda metnini de değiştirdikleri anlaşılmaktadır. İslami kaynaklarda Yahudilerin Tevrat'ın bir kısmını gizlemelerine ve onu yanlış yorumlamalarına dair birçok örnek yer almıştır. İncil daha önce işaret ettiğimiz gibi sadece Hristiyanlar tarafından kutsal kabul edilen Yeni Ahit'in bir bölümü Hristiyanlara göre Tanrı ile insanlar arasında yapılan son ahit Hz. İsa vasıtasıyla gerçekleşmiş olduğundan bu ahidin yazılı belgeleri olan külliyata Yeni Ahit Ahdi Cedid adı verilmiştir. Bu isim Milattan sonra 2. yüzyılın sonlarına doğru kullanılmaya başlanmıştır. Alimran suresi 3 ve 4. ayetlerin tefsirine